Bu Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar günaydın hepinizle modern sabahlarda buluştuk yine hem de enteresan bir durum var Cuma sabahındayız haftanın son iş gününün sabahının coşkusu hepimizin üstüne çok çokmuş çok çokmuş tev çokmuş Fare abi burada Oktay abi burada hoş geldiniz ha, Hı, hoş bize. bulduk günaydın. Bayri abi sen mi başlarsın? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıştırdık ondan oldu. Evet ya, yok onu deme, yok, yok bunu, bunu deme, yok bilmem, bilmem ne. ne yap. Yok şöyle yap, yok bunu dedin şöyle Her oldu. Her şeyini karıştık, adamın bütün ayarları buldu. Bir yerden sonra zaten ergenliğimde ne anneme ne babamı isyan etmiş adamım size patladı. Yani hem de 40'ı da gelmişken. 40 Din... yaşında geç ergenlik, Dinle... erken andropoz. Dinleyicilerimize söyleyelim. Bundan sonra e, Ege bize abi diyecek. Ama tabii ne Fahir'in ne benim talebimiz bu. <gülüyor> evet. e, bu tamamen Ege'nin e, iç dünyasından gelen isyanla beraber ve kendini genç hissetme. Tabii çabası. E. çabası. Ve bir de şarkının etkisi var. Sevdiğim kız bana abi deyince değil mi? Evet. Bu, bunların yani bu şarkı değil de genel <gülüyor> olarak bu tavrın bir, birikmişliği olabilir. O birikmişliğin bize yansıması. Bundan sonra beni iki kelimeyle tanımlamanızı isterlerse iki cümleyle. İki cümle mi kelime mi ona göre cümle. Mesela iki, iki kelime söyleyeyim. Bu ve tatlı. Ve bunlar ben <gülüyor> baskı oluştur. Ne? Hep böyle baskı oluşturuyor. Bir i̇şte kelime diyor, şey söyler, kelime diyor, cümle diyor. Erk şey diyelim. Geç erkenlik, erken, erken andropos. Bir araya gelince işte size Zeki Müren diye benim sahneye çıkarabilirsiniz. Bu arada konunun devamladığı <gülüyor> açısından <gülüyor> e, soruyorum. Ege sana dün e, ceketini getirdi e, genç arkadaşlarımızdan bir tanesi yukarıya. Hı -hı. Ceketini getirirken, e, şeye asarken içinden tık diye bir şey düştü. Lıp diye bırakır Lıp diye bıraktı kendine. Ondan sonra... Bu ne Neyse, Allah Allah falan. Ceketi gitti o tabii fark etmedi. Hı -hı. Tık, taş parçası falan filan gibi bir şey düşüyor. Ah! Ya sonra ben bir baktım yere... Oradan ışıl ışıl parlayan ne olabilir Fahir? Diş mi? Diş kırığı, evet. E, onu, Milletin dış buğdayı olur. Ege'de de dış kırığı yapacağız. Onu düzgün bir yere koy. Çünkü senin bir fikrin var o dışı ile ilgili. Ben bunu yapıştırırım ki <gülüyor> Ay, diyerek... Çok aldınız koydunuz mu cebine? <gülüyor> kebine evet, kebine evet. Ben aldım Ay, tekrar kıymetli. cebine öptüm, koydum. Oktay abi çok sağ ol ya. 3 kere öptüm ve... E, Sonra biraz bana verdi. Ben 3 değil ben 7-8 defa öptüm valla. Yukarıdaki askıya asarak tekrar ceketini cebine koyduk. Ay, süper vallahi. Kaybetmedin değil mi? Nerede? Ben dedir de çektim. Ne bileyim ben hala işte. o cepte biliyorum. ne işte. işte? Biz ceketinin... Çakma, aman ee, çakmak cebine koyduk. Yani diş cebi diye bir şey olmadığı için aradık, baktık. Bu adam kesin böyle bir cebi vardır diye düşündük. Haydi delirecektim dişimi ararken. Hay di. Sonra bir de arayıp benden tiksinecekti. Hay, buraya koydum dişimi. Dişim buradaydı. Takma dişini arayan yaşlılar gibi işte erken andropoz. Erken andropoz. O benim erken andropozlar oldu. Ama Maddi olsun, değer biçilmiş ilk kez. Neye? Duygulara. Duygulara. Valla. Mount, Pantlı mantlı değerler biçilmiş. Tamam ben hemen TL'ye çeviririm. Duygulara değer biçilirse en zengin insan benim. <gülüyor> Başka bir şey biliyorum bize gel. Sen yanlış anlama. <gülüyor> Ay <anlamak. sirilerim> bozuldu. <gülüyor> London School of Economics'i biliyorsunuz. Pound olduğundan da çiftte karlıyorum. <gülüyor> ekonomiden Çünkü, de anlıyor. Hem duygudan anlıyor <gülüyor> hem ekonomiden, ekonomiden anlıyor. Anlıyor. Ama en büyük avantajım Türkiye'de hissedip yurt dışından paramı <gülüyor> alıyorum. Daha karlı teyze. bir şey herhalde düşünüvermez. Yeşil, pasaportu, yeşil pasaportunda en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Yeşil pasaportunun olması, yani onun olmasında kimin olsun? Bizim mi? Tabii ki değil. Zamanında biz de Anadolu Lisesi'ne girdik abi. Bizim de belki <gülüyor> Bizi de Yeşil pasaportumuz yeşil pasaport. oldu. Benim lisem sonradan Anadolu Lisesi oldu ama Onlar işten geçmişi ki. olan ne, ne yapacaksın? Sonradan Anadolu Lisesi olanlar hmm. şey olmuyor. London School of Economics üniversitedeki e, araştırmacılar bir araya gelmiş... Ondan sonra hadi bir hesaplayalım falan filan demişler. Ee, sanatsal ve kültürel aktivitelerle sporun insanlara yıllık gelirlerinde yaklaşık 5000 sterlin artış olmuşçasına mutluluk verdiğini ortaya koymuşlar. Artış mı cepten Çünkü bunun aboneliği var. Aboneliği dedim, üyelik. Mesela bir spor sorunluğuna ya. yazıldın, onu tak vereceksin. Ama 2000 pahanda üye oluyorsun, 5000 pahandlık mutluluk yaşıyorsun. Ama sadece onun bir de masrafları var. Gittin geldin orada içtiğin su, yediğin salata... Tamam. biliyor yani. Yani. Ya hiç onlara girmeden mesela ben işte onları daha net bir şeyler yapmak istiyorum diyorsan onların da değeri var abi. Var abi. Mesela dans. Dans. Dans etmek insanı dance, iyi hissettiren. Dans dans dans. Neydi o şarkı onu da çalalım. Dans dans dans. Dans dans dans çal. Lütfen. Oktay bir saniye çünkü bu şeye tam yakışacak. Artık her habere uygun bir şarkı eşliğinde Çok diyorum. Çok güzel fikir bu ya bunu evet. niye düşünemedik. Evet. Ki? O çok güzel oldu. Ben devam edeyim mi şarkıyı Bir saniye kadar. seni bekletiyorum çünkü işyerlerimiz yoğun. <gülüyor> Buraya oturabilir miyim beklerken? <gülüyor> Lütfen buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya tarafta gazeteler sen, var bakabilirsin. Sen sizden. konuya gir. Ben o anda dans dans dans dedirceğim. Evet. Tamam. Ee, mutluluk sağlayabilecek para miktarı dans karşılığında... 670 sterlin. 670 sterlin mi? Yaklaşık 6000 liraya tekrar kursa eder. Kursa gitmeden mi? Hiç kursa git. İstersen kursa git ama, ama istersen bir para... sokakta dans et. Farket yani etmez. Sokakta dans edeceğim de çünkü rahatsız olur insan. 6000 liralık bir mutluluğu cebine koymuş oluyorsun. Ne yapınca? Dans, dans edin. edince. <gülüyor> Nerede danslı bunun ya? Bunu biraz ileri alınca da. Bak geliyor <gülüyor> geliyor, geliyor. Şimdi sevgili dinleyiciler size 600 poundluk neşe getiriyoruz. <gülüyor> Don's don's don's don's No, don's don's Yüzme ile ilgili bir şakanız evet. var mı? Please, lütfen var. Ee, var mı? Swim... bildiğim kadarıyla <gülüyor> neydi onun ya? Zevk içinde j'aime. J'aime le souris. Sailing var. Rod sailing olur ya, Sailing de olur. O da çünkü. <gülüyor> yani... Aha tamam. Sailing çalıyor. Aym'dan e. night swimming. Ha. Night tamam. swimming. Aym çalıyor. Aym'dan e. night swimming mi yoksa? Gece uçuşu demek far. Biliyorum anladım. Gece uçuşu. Gece uçuşu ama yüzmeye tekabül etmez. Bence ona Sailing de, swimming de aynı yani. Aynı. Ama şey mi? Ross Stewart. Ross Stewart senin dediğin. Aym sailing. De Aym sailing. <gülüyor> I am sailing. Home again. Öğleden mı dersiniz başladınız? <gülüyor> evet hocam. Elementeri miydi? <gülüyor> Elementer İngiliz. <gülüyor> Valla yüzmenin de bir mutluluk değeri varmış. Maaşında, e, 1600, maaşında 1630 pound kadar bir artış. 1630 pound Haftada bir gün yüzersen Peki, maaşında 1630, 1630 pound. pound maaşında yani bir 2500, mutluluk. Yani 5500-6000 liraya tekabül eder. Oktay mesela şimdi sen e, diyelim. 3.000 pound maaş Bunlar hep alıyorsun. bilimsel şeyler yalnız yani. Bir şeyler ama bir reklam vardı san. ya, mesela sabah sabah şu kahve içmek, paha biçilmez falan diye. öyle bir şey. Orada evet. buna işte paha biçmişler. Paha biçmişler mi Tabii yani. tabii. Şimdi mesela 3.000 pound maaş alan bir İngiliz gencisin. Yani. Evet. Yüzmeye başladın, 1.200 pound mı? 1600 şey. 1600 pound. Ilave 1.630 pound. İlave geldi. 1.630 pound. SGK'n da ona göre mi yatıyor yoksa o böyle elden verilmiş gibi? O Yok, 1.630 brüt. Brüt. İçinde. Yani SGK'da hmm. artmış oluyoruz. Mart mu? Prime yatıyor. Ya prime, yatıyor değil mi? Prime, prime yatar. Prime Ama yatar. İngiliz SGK'sı gereği biliyorsun 1630 pound alınca o emsal teşkil eder ve eee mükerrer şeye girer. Vermen gerekir yani. Eğer eğer iş yerisen. Ha sandıysen. tabii 1600 pound senin de vergi vermen gerekir. Tabii gelir vergisi zaten sana Ama şey içinde. SGK'nı oradan şey yapıyor. İçinde. E, o yüzden en e, SGK açısından en değerli olan e, aktivite yüzmek. Yüzme. Yüzme. Yüzmek. Yüzmek ve dans etmek. Ama dons da öyle. Dons, dons, dons. Başka? Ondan sonra müzik dinlemek var mesela. Müzik dinlemek. Hı -hı. O zaman biz de o manyak gibi sabah akşam müzik dinliyoruz yahu. Yani sabahları dinliyoruz, akşamda dinliyoruz. Gerçi evet, doğru, doğru söyleniyor. Müzik tabi. dinlemek aslında birçok e, şeye göre hani böyle iyi hissettirir, mutlu mutluluk verir falan. Aslında sonlarda geliyormuş, müzik ucuz dinlemek. değil mi? Ucuz. ucuz. Vallahi biraz ucuzmuş. Yani, Her yerde var. İnsanlar kıymetini bilmiyor artık. Ucuz demeyelim de, yani böyle şey e, direkt maaşı ekleyecek olursan daha az bir şey farketiyor. Ama fark orada da şeyden kazanıyorsun, sürümden kazanıyorsun, arabada dinliyorsun. İşte işte dinlersin, evde dinlersin, gece yürürken şey dinlersin, dinlersin, uyurken bile dinlersin. dinlersin. Ne kadar olabilir mesela müzik? 200 pound. 150 pound maksimum. 200. Yok canım biraz böyle uzun. Aylık. Benimki. Albüm albüm dinlediğinizi düşünüyorum. Aylık. Daf Yani 1200 ile 1600 pound arası benim evet. hesabım. 700 pound falan var. Vallahi doğru. 742 sterlinmiş Ama Bunu ben söyledim. Mi? Her dinle olursa 700'e gelir o. Yok bu aylık maaş etkisi. Ha, aylık mı? Tabii tabii. Aylık maaşım Maaş üzerinden konuşuyoruz Maaş, abi. Tamam, aylık üzerinden. Maaş üzerinden konuşuyoruz. Ee, ondan sonra ve... E, ilginiz bedavaya getiriyor hayatınızda Vallahi öyle. Ben, yemin ediyorum bedavaya getiriyor. 1630 banki hem yüzüyorum hem müziğimi dinliyorum. Hem gidiyorum dans ediyorum. Valla ayda ben sana söyleyeyim. Güzel de para da biriktirir bunlar. Valla biriktiriyormuş. Herkes spor yapsın diyorlarmış zaten. Sporda mutluluk veren bir şey. Ee, demişler uzmanlar. Demiş ki ne? Spor yapan her bir kişi... İngiltere ulusal sağlık sistemine yani SGK'ya e, yılda 100 sterlin tasarruf ettiriyor. Çünkü neden? Allah bereket Spor versin mutlu diyecek. Oluyor, mutlu mutlu olunca oluyor. Mutlu adamlar daha sağlıklı. Abi, doğru. doğru. Bereket versin diyecek. Çünkü antidepresan kullanımı azalıyor bak. Oradan da cebinde adam. Yani yine antidepresan olur da pahalı. Yani. Daha pek çok aktivite var mesela. Yani hepsinin saymakla şeyi, değeri, bitmez. Saymakla bitmez. şey yapılmış, faiz. Söylenmiş. Yani bizim burada bir kez daha söylememize gerek yok Burada Türk Lirası'yla ama kıymetini bilelim Bak yani orada çünkü gidiyorsunuz 3 üç katı 3,5 üç katı Mesela Bak bugün 1 pound kaç para Oktay? Hiç Hiçbir şey araştırmasan da bir pound Orada bir da mutlu olmaya bir çalış. İngiltere'de mutlu olmaya çalışırsın Bak burada, burada dans et neredeyse 4'te biri fiyatına mutlu olabiliyorsun Öyle de bakmak Hiçbir lazım Hiçbir şey yapmasan da Ülkemiz bir cennet Mesela üşenebilirsin demiş ...yüzmeye üşenebilirsin... ...dans etmeye Üşenemezsin. üşenebilirsin... ...üşenemezsin... ...üşenme lüksün Spor yok... ...spor yapmaya üşenebilirsin... ...ne yapabilirsin... ...bunların hepsini düşününsen... Üşen dinlemek lüksün istin... lüksün yok... ...üşenme lüksün yok... ...yok... ...ne yapabilirsin... ...ne yapacaksın... ...hata yapma lüksümüz var mı? Bakayım... Bak dudakları büzüşük kaldı tam söyledim. 3 soruları alayım. Tamam. Hata yapma lüksümüz bakıyorum. Bak, Hata yapma lüksünüz biraz var biraz biraz lüksü uzmanlar. Var. Her şeyi üşeniyorsak ne yapacağız ortak? Kütüphaneye gideceksiniz evet, Aa, abi. Evet abi. Aa bak hep söylediğim şey. Kütüphanecilik Kütüphane... haftası ne zaman ortak? Kütü... Ülkemizde kütüphanecilik haftasının ne zaman olduğunu bana ivedi bir şekilde. 22 Şubat 28 Kasım arası. Hafta Kütüphanesilik haftalar. haftaları <gülüyor> Tabii abi Haftalar O haftalar böyle Çünkü tam dönem ödevlerinin verildiği zaman O dönem, dönem gelir. E, Kütüphane <gülüyor> Valla git demiş Kütüphaneye otur, otur. Git demiş Biraz geldim demiş şey Al demiş Gidip demiş, Oraya demiş İyi demiş <gülüyor> Sen demiş Bak demiş Nasıl fark edecek Mutluluğunu nasıl fark edecek demiş Yani Kim demiş bunu Orada bakarsın Kütüphanede Herkes sessiz sessiz Bir dinlilik çöker köyden. üstüne Orada işte sen şey olmuyor musun Kütüphaneye gittinizde Öyle hissetmiyor muydunuz Ben hep onu hissediyordum Oha herkes ne kadar şu anda ileri gitti. Her şeyi öğrendiler ve ben en geride ben kaldım. Ha ilk raftayım ben daha. Evet abi. yani her şeyi onlar o anda emiyorlar şu anda bütün bilgileri. Oturmuşlar. Soğutuyorsun işte lık, ya. Lık, Ka lık, lık, lık, Kafanı lık. soğutuyorsun abi kütüphanede. Gidiyorsun. Benim kafam yanıyordu var Dur işte ya zaten duvara bakacaksın. Kütüphane uzaksa ben mesela duvara bakarım. Boş boş duvara bakacaksın böyle. Yani ya kütüphane renksiz bir ya duvarı da vursa, en yakın duvar. En yakın duvara bakarsın o da çok şey yapar. O da güzel. Soğutur. Tabii. Kafayı soğutur. Tabii. Ama renksiz olması lazım. Mesela bizim şu stüdyodaki duvar var ya. Buraya bak Ka bak. Kafayı bak, iyice karıştırır. Olmaz. <gülüyor> Bu da değişiklik. Böyle pütürlü ve şey duvar olması lazım beyaz. Fasarit o zaman yani. pütürlü, şöyle yapalım. Pütürlü. fasarit. Fasarit. Fasaritte de şey vardır Fahir. Daha birbirinden fazla. farklı şekiller vardır. Evet, ama oradan oradan güzel falan güzel bakarsın. Homojen diyorsun. Yani aynı homojen. Homojen güdürük mü yoksa fasarit meyge seni Ben homojen. Homojen. Duvarda homojen İsterseniz tercih şöyle ediyorum yapalım dedi. Hem Buyurun. müzik dinleme hem de dons kısmına hitap edelim. Hafif dans şöyle, şey, hafif dans ederek salınımlı mı? Ha, dinleyicilerimizin cebine de 3-5 kuruş girmiş olsun bu sayede. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Unchained my heart Hocam Unchained my heart var mı? E çaldık ya <gülüyor> Dışarıdaydım duymamış <gülüyor> Günaydın ne bir kez daha seviyor sana severler abi Fai abi bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun Nasıl gidiyor okulun nasıl gidiyor? Tabii ki son zamanlar. Ne zaman teyak? Deok. Mark, nenem ben başlama. sınavında da o olmuş ya. Teyak mı? Teok mu? Ney? TOEIC mi? bir şey olmuş yeni sınavında. Ya TOEIC'in aç geldi. İşte benim de aklıma o geldi. Radyo Türk ilk programlarındandır sevgili dinleyiciler. Erteleme ihtimali olan sınav diye böyle bir şey. Soruların yanlış çıkma. SBS var ya. SBS. Onu da güzel söyle. SBS diye Almanmaz o. Sebese. Hayır, ilki uzun, ikincisi kısa diyorum ben. Hayır, ikisi de kısa. Sebese. SBS. Yok, SBS değil. Sebese. Sebese. SBS kısa. Sebese. SBS kısa mı? Evet. KPSS gibi. KPSS. Vurduk. Sebese. Kydı kısalt Yusuf abi. Hepsi kısa. Bu kısaltmaların alayı kısa. Yoksa o zaman uzun söyledikten sonra Tabii da ne uzatıyorsun ya hepsini o zaman Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Doğru ya. şeyler. Oradan aklıma gelmesi lazım. Temel öğrenciler bir tane sınava girseler bile onu Büyütüyor. K, P, S, -S, -S -E girdi. Neden? Bak, vakti boş adam Boş adamdan korkacaksın arkadaş. Ee, kızları kim ağlattı? Kızları kim ağlattı sorusunun cevabı bugün gazetelerde yansıdı. Ee, Kuzey Kore lideri kimin ağlattığı açıklandı. <gülüyor> kim Jong-un'un ordusunun kadınlardan oluşan İyine birini. Yine ağlatmış ya. <gülüyor> ya yani. Bir, bir hayvana da yedirebilirdi yani. Ee, ya onlar bir tevatür mü yoksa nedir bilmiyoruz. Hani bilmiyoruz Benim bildiğim ya. güzeli oynatırlar, oynatırlar, oynatırlar çirkinini ağlatırlar, ağlatı, söyletirler. Söyletirler, söyletirler, söyletirler. Ama söyletirken de ağlatabilirler aynı zamanda. E, füze fırlatma tatbikatını izlemeye gitti Onların da öyle bir neşvesi var Eee bu hafta sonu ne yapalım Güzel bir füze fırlatma törenine gidelim Bize neşve olsun diye Çoklu füze fırlatma töreni Birer füze atak mı demiş Aa, ha. Çoklu olduğunu niye söylemedim Ben tek zannettim de Onlar var mi? diyordum pıss, pıss, pıss, pıss, pıss, pıss, pıss, pıss. Şu anda tam şey e, biraz, biraz dört, dört tane attı Verdim, verdim <gülüyor> mi? Verdim e, Arada bir de hava füze bir şey mi vardı siz. O patlamadı. Bir de havai fişek mi vardı yoksa? Yok o patlamadı. Tıslayan, tıslayan o patlamadı. Ha, o kaldı mı? Ram... Atamadı. Rampada yani, mı kaldı? Rampada kaldı. <gülüyor> Rampaların ustasıyım. Evet. Ama evet, <gülüyor> derken burada kadınların büyük ilgisiyle karşılaşan Kim Jong-un'un etrafında adeta bir sevgi yümağı. İlgilenmeyen kadınları kaplanları yediriyormuş zaten. Ama o nasıl bir, bir şey ya? Bu benimle ilgilenmedi diye. Kadınlar etrafını sarmış ve ağlıyorlar. Böyle ve. Ama bir yandan da mutlular. Orada konuşmuyor. Aç ön tarafı biraz açın. <gülüyor> şey yapmıyor mu? Soldan bir yol açın bir koridor yol açalım da. oraya falan diye söylemiyor mu? Yok. O, yani hep sahne sahne. Tam anlaşılmıyor ama diyor da olabilir. Gerçi şöyle yani Çünkü hakikaten bir, bir, yarım ay şeklinde. Ön da. tarafı açık. E açmışlar işte koridor açmışlar. açmışlar koridor işte. açılmış. Oradan bir koridor açın. Oradan bir koridor Bir su verelim oraya. <gülüyor> kızlara. Kızlara <gülüyor> serpak dağıtılmış. Gerçi Onlar. onu Obama'da yani? Obama yapıyormuş. O bir şeymiş, e, seçim şeyi, e, miting stratejisiymiş. İstenen bir şey mi yani? <gülüyor> Seyirci birinin bayılmasını ve mikrofondaki'nin böyle bir şeyini? Ya o biraz dikkat toplayan bir şey galiba. Evet, e, normal mi? böyle vir ha, daldı vir vir, daldı vir, gitti vir, vir, vir, vir konuşan adam karşısında tezahürat yaparsın. Ne söylediğini dinlemeden bile dalıp gidersin bazen. Bir Çok oluyor. seviyorsan falan. Ama orada soldan sağdan bir koridor açın, o arkadaşa su verin. Oraya bir sandalye çekin falan gibi şeyler. Hani, o herkesi kendine getiriyor bir Öğretmen yanda. dersi anlatırken böyle bazen şey yapar ya dalar dalmışsın. Sivile evet. girer ya <gülüyor> masaya cetvel vurur gibi. <gülüyor> Mesela onun gibi böyle bir şey herhalde. Aa. Dikkat toplayan bir şey. Seçim şeymiş Ama bu bu ara Kim Jong-un'un fotoğrafları vallahi ha, bunlar e, şeyden her... mutluluktan mı? Dünya ya gözüyle bu... kimi gördük diye. Ne, dünya gözüyle kimi gördük? Bir mutlular bir tutmuşlar. Kollarına yapışmışlar. Ama bir yandan bırakmıyorlar. Bir yandan ağlıyorlar. Bir yandan mutlular. Yani bu her cümerç edilen o duygu seli yemin ediyorum sıvaşmış. Her tarafı sıvaşmış. Öyle bir durumları var. Bir mutluluk seli haberi daha verelim. Buyurun. Oscar'lı Amerikalı oyuncu Jodie Foster. Jodie dedin, Judy Foster. Parantez içi 51. E, fotoğrafçı Alexandra Hedison'la parantez içi 44 resmen evlendi. Mutluluklar e, diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Evet mutluluklar diliyoruz. Jodie Foster 15 yıl ilişki yaşayıp 2008'de ayrıldığı kız arkadaşı e, Sydney ile birlikteyken e, iki çocuk doğurmuştu. Evet. E, bankadan alıp. Erkek olan çocuklardan biri 16 diğeri 13 yaşında. O çocuklar da yani şimdi biraz şey ya. Judith Foster'ın güzelliğinin şeyi olmamış. Yansımamış, Yansımamış. mı? Yansımamış. Ben de ödül töreninde gördüm. Canım böyle. onlar şu anda ergen yani hayatların ergenlik bir, insan, de olabilir, bir değil mi? insanın hayatta olabileceği en kötü pozisyondalar. yani. Anne e, de şey yapamaz. Yavrum siz ergensiniz benim imajım bize <gülüyor> Bir ödül töreninde bir 3-4 sene. Ben sene. ergenlik fotoğraflarımı şey yapamıyorum yani ibret vesikası onlar benim için. Ergenlik fotoğrafları. Ha, gerçi şu andaki fotoğraflarım da birer ibret vesikası da. Yani, i̇bret almasını bilene her bilene. fotoğraf vesika. İbret vesikası bilene. Oktay ne diyorsun? Bilene dediysem o zaman Fahir Oscar'dan devam edelim. Oscar Tabii canım Oscar dedi. deyince Oscar'lı oyuncuları sayıyoruz. Oscar oyuncular, Kimler vardı Oscar alanlar? Lupita. Lupita'dan bahsedeceğiz. Lupita değil mi? Lupita aldı Oscar. Lupita en son Oscar'ı almıştı. 12 years es esaret diye geçer. <gülüyor> neydi? 12, neydi 12 yıllık? 12 years He, 12 year slave. Ha, 12 years slave diye geçiyor. Ya orada sayıyı okuyacaksın Türkçe. Ben onda hangisini okuyacağımızı Türkçe okuyacağımızı, hangisini okumayacağımızı karıştırıyordum. Sayı değil mi? Sayıyı Kendini okuydu. bırak sayı İngilizcede de Türkçe okunur. Bu kadar basit yani. Ee, bir 1'de 1. İlk filmiyle Oscar'ı çakmıştı kendisi. Hı -hı. Ya ee, zaten böyle olacaksa 10 tane film çeviriyor. 30. Bir tanesiniyle alıyor. Ya arkadaş, hedef odaklı ol. Hedef odaklı. Ortalama olarak Daniel Day-Lewis'e en yakın yani. Bir numarada var bire bir. Evet. Daniel Lewis de herhalde 5 film çekti. 3 tane Oscar'ı var. Almış da Oscar'ını People dergisi Oscar'lı oyuncu Lupita'nın 2014 yılının en güzel insanı seçmiş. Huyu daha güzel. bu güzel, insan güzel insan olarak yok. seçmiş ama. Vallahi çok, bu, Lupita çok... bu küçük kız mı? Küçük, küçük kız değil, değil, değil ya. 30-31 yaşında maşallah parante olan. Parantez içinde 31. İyi, ama ufak bir... tefek diyorsan evet. Ha, Min mi? Minyon diyorsan evet çünkü o hep küçük gösteriyor ha, Benim küçük kız dediğim piyano filmindeydi Piyano piyano bacaksız Uzay ve zaman kırılması yaşan. <gülüyor> Yine Nuşetel'e yaşayan... no gelecek onu biraz Vallahi sonra Bu sene Nuşetel 3-0 yenmiş elendi diye bakıyorlar ama Prekazi <gülüyor> <gülüyor> geldi konu. konu geldi bayağı girildi. <gülüyor> Valla geldi. Lupita bu gerçekten çok büyük bir iltifat. Beni bu derginin you, kapağında demiş. görüp de onlara benzeyen kadınların da fark edildiğini düşünce kızlar adına da çok mutluyum demiş. Anlaşılmadı ee, tamam ama yani anlaşılır. Güzel, güzel bir şeyler, şey, şey, güzel güzel bir şeyler yani. söyledim Güzellikle demiş. ilgili güzel konuşmuş. Yani değil çok misin? şey değil ama bu arada People Are People şahsına ilgi çok canım çekti. People dergisi. dergisi people People Are People çekti canım. Tamam. Vallahi insanın canını çekmeye görsün. Sabah ben resmen parça aşırıyorum ya parça aşeriyorum ya. Yani onu çekiyor canım bunu çekiyor canım. Ne çekiyor valla Şöyle şöyle iki parça mı Fahim? Şöyle şöyle iki parça people are people istiyoruz. Bu arada dün ee, dün mü, önceki günü Cem Yılmaz'ın doğum günüsü vardı 41. yaş partisini hmm. Allah Allah 3 tane 5 tane yerde kutlamış ama beni en çok etkileyen o parti değil Mustafa Keser'in evi oldu. Ee, Mustafa... Orada da mı kutlama var Evinden mi kutlama varmış? Valla Mustafa Keser'in bugün e, magazin ya yani şey magazin e, şey şey yerine, programlarından ona... birinde. E... Yok yok Nazlı Ilıcan evleri gezdiği bir program var ya yeni. Ha ha o o Galiba o, ona o, o o oldu onu onu muhakkak seyredin. Çünkü Mustafa Keser en güzel yerinin yani evde en sevdiği bölümün hamam olduğunu söyledi. Hamamdan çekilmiş bir fotoğraf var. Ortada bir göbek taşı ve göbek taşının ortasında bir sol anahtarı. Böyle nakşedilmiş edilmiş ama yani. Böyle. Çok güzel. O zaman kendisine artık Mustafa kese diye. Yani, yani valla yemin ediyorum Mustafa kese mi dersin, Mustafa keser mi dersin, ne dersin. Ama inanılmaz bir şey ya. Koca göbek taşı. Sol anahtarlı. Çöz beni göbek taşı. Yani yemin ediyorum inanılmaz. Büyük mü? Göbek, göbek taşı. taşı mı? Büyük. büyük. Mustafa keserden büyük. Yani 3 kişilik. Yani o üçümüz tamam üç, üç, olsun. O üçümüz evde. Şey Ama var. yani göbek taşlı falan. Ben hamam. evde hamam değil de daha ziyade sauna hmm, tipi sauna tipi bir, sauna. Tipi yani. bir şey ee, Bugüne kadar evde hamam olmamasının eksikliğini hiç hissetmedim. Teşekkürler. Oza zaman bu da senin şarkın olsun. Tüm evinde hamam olan ve hamama özenen hamamla hayatını özdeşleştiren dinleyicilerimiz için Depeş Peashooter'dan dinliyoruz. Depeş Peashooter'dan dinliyoruz. People are people. 100 de bu saatte son şarkısı olarak. Modern sabahlar. sabahlar. sabahlar. Canınız ne çekiyor sevgi dindiciler. Telefonumuz 210 30 30 Walken Walk'tan yemek veriyoruz. Bazı şeyler var. Bir de hiç aslında canın çekmiyordu birisi dile getirince. Bir anda delirirsin. Vallahi benim de öyle bir zaten. Dün... İnşallah öyle bir şey yapmayız bu sabah kimse. İnşallah yani. Gözde Hanım demiş ki yaklaşık bir haftada bölüce istiyorum. Artık birileri yapsa da yesek demiş. Ya zeytinyağı sarımsaklı falan böyle şey. Ay. Deniz bölücesi mi? Yiyecek bir şey Yok, deniz olmak börülcesi. zorunda da değil ya. Mesela nokta çelik. Ee, demiş ki dinleyicimiz canım, canım hamakta uyumayı çekiyor. Mesela yani... <gülüyor> <gülüyor> yani uyursun uyudu böylece destesiz canım. Nerede uyudun çok önemli. Tamam hamakta uyurken aklına gelmez. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? O Okan ben. Okan bey buyurun ne çekiyor canınız? Benim şu anda hiçbir insanın olmadığı e, sadece kuş sesi olduğu güzel bir kıyıda... En azından bir gün boyunca yatıp dinlenmek. Doğayla baş başa. Evet, Olimpos'a gönderiyoruz Okan Bey. Okan Bey sizi Olimpos'a gönderiyoruz. Ama hiçbir insanın olmaması gerekiyor dedi. Orada evet, vardır yani. yine, birileri vardır. Orada birileri orada. Var. var. O zaman sizi var. Şey, orada da var. şey plajına gönderiyoruz. Ne plajı? Bir şey plajı var oralar. Ne var? Ne var? Olimpos'un oralarda da yine sakin ama insanlar çok orada. Yine de insan var orada. Nereye gönderelim Okan Bey sizi? Daha önce gittiniz mi öyle hiç insansız kuş seslerinin olduğu bir yere? Hiç gitmedim. Sadece filmlerde gördüm. Siz böyle... Hatta dün Nuh Tufan'ını izlediğimde de orada da en son Tufan'dan sonra da bir şeyde, plajda böyle tek başlarına. Tabii insan kalmamıştı. Yani, öyle bir yani böyle bir, bir çevrede insanlar olsa sessiz sessiz dursalar gene batar mısınız böyle donsuz falan mı hani <gülüyor> öyle bir şey mi kafanızda? Ya hayır hayır öyle istemiyorum hiç insanı da görmek istemiyorum. Peki bütün şey insanlar size yanlış mı yaptı Okan Bey? Nalet Yok. gelsin bu insanlara mı diyorsunuz? Yorulmuş ya işte yoruldum. biraz Aha. yorulmuş Okan Bey. Asla öyle değil de çok yani yoruldum artık. Yoruldum. Evet, yani, Şölesinden... Ne iş yapıyorsunuz Okan Bey? Ben bir kamu kurumunda müfettişim. Ee, yani ondan dolayı şöyle ondan vallahi, bu, bir gün çok yorgunum. kitap bir ister misiniz bu an, anlattığınız yerde? Mesela bir kitabınız olsun ya da müzik abi, olsun abi. ister misiniz? Yoksa sıfır müzik, mı? Müzik istemem ama kitabım olsun isterim. Tamam, o zaman ayarlıyoruz biz. Ayar, bulursak biz, biz sizi arayacağız Okan Bey, merak etmeyin. <gülüyor> İnşallah sağlıcaklar. Teşekkürler efendim, görüşmek üzere, ben teşekkür ederim sağ olun. Vallahi, benim canım da daha basit Okan Bey'e göre yani benim canım acayip pis bir şekilde Adana çekiyor. Of. Yani böyle tam ama şey böyle Gerçek adada Gerçek şeyin üstünde ama böyle hemen ocaktan alıp yiyeceğim yani Ocak başı şişten, şişten çekeceğim böyle sıyırtacağım o şeyin üstüne böyle Ay. Nasıl bak sıcak Dükkanda şeyi koydum Dükkanda köreli çimdik tavuk çekiyormuş Dilem Hanım'ın e, canı Öğle yemeğine geliyoruz demiş zaten ha, Konuk oluyorlar Hoş geldiniz <gülüyor> Şimdiden hoş geldiniz ve mutlu yıllar Afiyetler efendim iyi günler efendim Gül Hanım demiş ki dinleyicimiz mi var? Ya Gül Hanım demiş ki canım midyeli pizza çekiyor fonda da Abba çalsın. Aslında fonda Abba çalabiliriz de yani midyeli pizza için midyeli pizza mı? Komple. Abi midyeli pizza da çok güzeldi zaten. Üstüne havucu limon. Efendim limon gezdirelim mi? Gezdiriyorsunuz bunu. Gül Yo. Hanım'ın canı combo yapmış. Ondan sonra Kerten Kerem Okan Bey adrasana beni de Barça sahilleri. Adrasan var. Demiş. Bir de bir yer daha var işte. Barça sahilleri. Bir, bir şey sahili var ya oralarda bilmem ne plajı. Kızılar Plajı mı? Güneş Gümbet, gümbet Kapağı mı? Hayır. Karpuz kaldıran mı? Bakın arkadaşlar, Lanlılulu'nu konuşturacaksınız bir. Dillen orası değil. Orada böyle bilmem ne plajı var. Böyle kumlu muumlu, öyle rock, rock bir yer yani. Duygu demiş ki yaklaşık 8 aydır dukan diyeti yapıyorum. Ağzıma karbonhidrat koymadım. Tek istediğim bir menemene bazlama ile girişmek. Ay. Menemene bazlama Buzlamayla Acıtır girişim. yalnız Menemen'e de bazlamayla çat çat çat çat çat diye böyle. Menemen soğanlı mı soğansız mı sorusunu diyor. Şu an efendi, şu anda yani karbonhidrat sarhoşluğu yaşayabilir 6 ay sonra. Ağzına attığı ilk ekmekle beraber hakikaten bir şişe içmiş gibi piştireceğim <gülüyor> efendim diye dolaşıp. Dukanda öyle mi? Gram karbonhidrat almıyor musun? Yok hiç almıyor Allah, Allah Allah ya. Çikolata kaplı çilek Zeynep Hanım. Her sabah meyvimde görüyorum. Dukanda değil ya Atkins o zaman. Atkiz. Yani 6 aydır karbonhidrat. Yanlış Anlamaya yapıyor o Duk da Dukan. Valla Dukan diyor ama atkiz. Vardır Dukan'ın da karbonhidrat vardır ya. Vardır abi Dukan dediğin bir tane belki bir iki fraksiyonu vardır Dukan'ın. Bu bilir yani. bu. Bu Ege bu canavar bilir o var. konularda bilir Yanlış bu. Yanlış yapıyorsunuz. Bir tarafı çikolata kaplı çilek istiyormuş Zeynep Hanım. Fondu işte ya. Her sefer mailimde görüyorum ama hala masamda yok. Hoş mu demiş. Niye öyle mu? mailler gönderiyorlar hanımefendiye ya? Kim gönderiyor bir daha abi? Evet ya sapık sapık mailler bunlar ya. Valla asabımız bozuldu yani resmen Telefonumuz 210 30 30 sevgili hatırlatalım onu bir kez daha canınız ne çekiyor diye soruyoruz Şanslı Peki. isimlere de Boken Walk Walk'dan hediye veriyoruz Hediye veriyoruz ee, tekrar edilecek bir plaj ismi geliyor Kaputaş plajı Kaputaş değil ya o plajın adı ne valla Sandans'ı mı diyorsunuz Hayır canım Sandans'ı biliyoruz o tekir Çeşme olalım. Büyük plaj mı? Hayır ya Gümbet ya... mi Fahir? çıplaklar kampı var gümbette o mu o ya değil. da Kuşadası kadınlar plajı ya bu son dönemde filo koyu. Filo koyunu diyorsun sen. Her yerde olan. Değil Onu <gülüyor> Onun enter tesis. Değil, değil. Böyle karpuzlu bir şey diyeceğim karpuzlu karpuz kaldıran değil. Böyle bir şey yani. Kirpi koyu, kabak kabak koyu. Kabak koyu, kabak koyu. Buldum kabak koyu. Kabak bile. K koyu. harfinden gitti. K adam. harfinden gidince buldum vallahi. Kendi kendime buldum. Siz hiçbir şey yapmadınız. Ben kendi kendime buldum. Oradan da puan veriliyoruz sana. Okan Bey kabak koyuna mı gönderiyoruz? Okan Bey'i kabak koyuna gönderiyor. Evet valla kabak pişirmiş söyledi ki zamanında söyledi. Ege denizine karşı mide dolma ve bira fena olmaz demiş ki zaman. Mide dolma bira. Denizde deniz, sabah sabah nihayet mide yani. dolma ve bira istiyor. İşte böyle pis şeyler daha çok insanın canını çeker ya. Ben de mesela şimdi hiç canım çekmiyor ama şuraya getirseniz 20 sıkım çiğ köfteyi hapur herhalde? herhalde. Vallahi yeni. Mı yersin. Etsiz mi, etsiz mı yersin, hunharca mı yersin? Etli. Etli. Etsiz. Etli, etli. Etsiz. F, F. Etli, etli, etli. K, R. adı Adıyaman. D. Ee, benim canım walk and yemek çekiyor demiş. Bak ne kadar? Let L. bir o. insan. Kiraz. Kim Bravo. bu insan? Ö nokta kiraz. Ö nokta kiraz. Ondan sonra... Ö. Taner Bey demiş ki Olimpos'ta zaten Zeus olur. Ha Okan Bey'i Olimpos'a mı göndersin diye konuştuk. Valla bir Olimpos'a gönderecektik. Okan Bey valla elimizde kaldı. Yani Okan Bey elimizde kaldı. Olimpos'ta kim varsa söyleyelim bir, bir günlüğüne bir boşaltsınlar. Zeus orada. Hera orada. Eros orada. Bütün Tanrı bir de evrak işi için. Habire, her Tanrı geliyor gidiyor. Çünkü orada imzalanıyor şey yapılıyor. İnsan Olaydı onu yok ya. demiş. Oralısı uygun olabilir demiş. Birlik ve beraberliğe de... en çok ihtiyacımız Alamıyor e, duyduğumuz. Alamıyor yoksa bağlamıyoruz. Bağlan alamıyoruz aldırılamıyoruz aşure çekiyor demiş birlik beraberliğe ihtiyacımız var nörojeniz günaydın efendim günaydın merhabalar kimle görüşüyoruz ben Can Can bey hoş geldiniz yayınımıza neredesiniz Can bey valla şu an işe gelmek üzereyim bana fark ettim şu an fark ettim yaptınız mı kahvaltı Valla kahvaltı yapmıyorum. Bir tane süt içiyorum sadece. Süt evet. içiyorsunuz. İyi. Gerisini iyi. ofistekiler düşünüyorsunuz o zaman. Her sabah süt içip gidiyorsunuz <gülüyor> ofise yani. Soğuk soğuk süt içiyorum. İlk okul içeri. gibi kokuyordur ofisiniz. Bir de Yumurta yedireceğiz size tam olacak yani. Ama sabah içilen süt hemen şey yapmaz ya. Yemem yapmaz. Mesai, doğru. Bit mesai bitimine doğru etkiler. Yok valla yıllardır içiyorum ben. Sütü sıkıntı falan yaratmıyor. Üzerine en kötü bir tane kahve içiyorum zaten. Bitti gitti Haydi işte. Oluyor. Taşa ben oturmuyorsanız şey de... problem yoktur zaten. Can Bey aç o zaman. Aç adamın canının... İsteyebileceği şeyler hayal gücüyle sınırlı. Dinliyoruz canlıyı. Zaten canımın istediği eşimle beraber şimdi arabadayız. O da zaten hatırlattı bana ben hemen. Ortaklar diye bir yer vardır. Hı -hı. Çıkışında orada evet, çöp bir şiş. Çok güzel olurdu. Ortaklar çöp şiş. Şu anda olsa yer misiniz yoksa olmadığı için mi böyle bir canınız istiyor? Can Valla şu an bile yerim ya. Yani. Yersiniz değil mi? Vallahi, orada ben körünü de biliyorum. Orada mı yemeniz gerekir yoksa birisi getirse size sıcak sıcak bir şekilde? Ya valla orası güzel olur ya oraya gidince böyle bilmiyorum ki. Oradan da hani kadınlar klajı olmasa bile o taraftarı, falan yine kötü ya. Peki ortaklar çöp şiş diye kaydettik buraya. Çok teşekkürler efendim. İyi aslında olacaklar. Bir şey söylemek istedim hemen. Buyurun. Demin Kabak koy demiştiniz ya evet. aslında Kabak koy değil de Faralya vardır Kabaktan hemen önce. Evet. Faralya. Oraya karayoluyla da çok şey değil mi? Ulaşın. Evet yani aşağı böyle tepede duruyorsunuz aşağı iniyorsunuz kabak gibi orası ama hani kabağı biraz daha insanlar biliyorlar da faralya daha sessiz oluyor. Faralya onu da yazıyoruz. Okan, okan evet. Bey hemen söyleyelim Okan Bey faralya. Kabak çok bozdu. <gülüyor> faralya tesis serine <gülüyor> hoş geldiniz. Meğerse buraya bu sene yapılmış öğütlü <gülüyor> faralya tesisleri. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> sağ olun efendim. Sağ olun Eşim görüşmek cedir. üzere. görüşmek, güzel yani. güle güle, görüşmek ben. üzere. Ben dün gece sapık gibi biber kızarttım yani can çekmesinden. Yemin ediyorum böyle e, zeytinyağında böyle şey normal şeyi kütür kütür köy biberine üstüne de bir daha kütür kütür desene falan kütür kütür Ay, canım benim <gülüyor> ondan sonra canım, <gülüyor> canım benim. benim üstüne de süzme yoğurt <gülüyor> günaydın efendim merhaba günaydın ee, ben Yağız. Yaz bey hoş geldiniz buyurun hoş bulduk ee, ya aslında yiyecek çekmedi şu anda canım ama olsun e, böyle bir tatlı bir kedi olsaydı onu sevmek falan güzel olabilirdi galiba Kedi sevmek mi istediniz Yaz yani. Bey? Ee, evet. Sevebilirsiniz herhalde elinizin altında bir kedi yok mu? Yani şu anda bölümde kedi yok ama yani olsa dışarı çok çıksanıza böyle alırdı. pis pis böyle diye dışarıda böyle bir gezseniz Yaz Bey <gülüyor> hangi bölüm bu arada? Hacettepe'deyim ben kök hücredeyim Kök kedi ama Tek hücre mi kök hücre mi? <gülüyor> Kök hücre. Kök hücre. Keşke Ay. şey deseydiniz Yaz Bey. Ay yanlış söyledim bölümü ya. Tek hücre olacaktı. Hacettepe tek hücrede. <gülüyor> her ki, her şey. şeyin başı tek hücre ama öyle değil mi? Hacettepe öyle. tek hücre bölümünde 3. <gülüyor> sırf öğrencisiyim. Peki ama aslında kök hücrede tek bir hücre değil mi? Yanlış mı? Hayır. Ee, Genel hangi? adı ama bir tanesi Biz. yetiyor bildiğim, yani, benim bildiğim kadarıyla. Pek e, çok, çok kök hücre var. Ama hayır bir tanesi yetmiyor mu tek hücre? Yani tek bir tane. Yani aslında e, teorik olarak hepimiz tek bir hücreden geliyoruz yani bu bir gerçek ama Yani orası tix ya. canım Şimdi o Bey, Doğru cevap vermek zorunda da değilsiniz <gülüyor> yani bu sorulara çünkü sorularda da biraz bir şeylik var Peki yani, kaç hücre zimmetli size şu anda orada? <gülüyor> Çok hücre. Kaç hücre ama yani? Yani 30, 10, 40, 50. Ee, yani belki 100 milyon. 100, 100 milyon, 100 milyon, 100 milyon hücre oh, evet. mi? Bir, wow. Attınız gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Yağız yani doğru değil falan gibi geldi bana. Yok hayır yani dondurduğumuz ve sakladığımız şekilde. Bozuluyor mu onlar? Kaç lir e 18'de daha... mi donduruyorsunuz yoksa daha soğuk mu? Yok yoo yani çok daha çok eksi 196 da falan taklıyoruz İyi gene attınız. yine ya. attınız. <gülüyor> Vallahi uyum sağladınız şu anda yerinde. Eksi 196 diye bir şey olacağını az daha inanıyorduk yani. Çok teşekkür. Şimdi kıvama geldiniz ama süremiz bitti. <gülüyor> Sağ ol efendim. Teşekkür ederim. Ayfer Hanım demiş ki ızgara çupra yanında kaşık salata. Ay evet ya of. Ve de sonra da çıralı. Şey deniz mahsullü çekmişsin yiyeceğimizin yanı. Evet tabi sabah sabah midyeli şey falanlar. O zaman artıyor. kabak plajı, Faralya ve Çıralı diye yazalım mı Okan Bey? Faralya tesislerine hoş geldiniz. Onu demiştim Faruk. <gülüyor> otomatik bant olduğundan güzel de <gülüyor> şey çekiyor. Ne yani bahsedildi otomatik devreye giriyor. Sensörlü. Deniz mahsullü. Deniz mahsullü. Farelli plajı. <gülüyor> Orada hamak falan filan. Herkes kimse de demiyor ki işimde en başarılı olmayı canım çekiyor. Hayır. Hep kütüphaneye gitmeyi canım çekiyor. Valla benim canım vallahi hala bir şey yapamadı. Taner ve Jennifer Lawrence demiş. Canını so mı çekiyormuş? Sohbeti iyidir çünkü Jennifer'ın. Jennifer Lawrence. Ben Osta Jennifer Lawrence kimsenin hayallerini yıkmak istemem ama çok sıkıcı bir insan olduğuna adım gibi eminim. Jennifer Lawrence'ı nereden tanıyoruz? Ablak yüzlü var ya şey. Tabak surat Hımm.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 Hilal Aha Hanım mı? aşure e, fotoğrafı göndermiş. Dün akşam yediğim aşure'den Niye alamıyorsun? bir tabak Elinde mi bir bet betlik var? Valla yeminim basıyor basıyor düdük sesi duyuyorum ben. Bence betli yakınlarda aramıyor. <gülüyor> Sıcak bir künefe olsa ben de valla hayır demem ya. Şu anda Emin Bey de öyle demiş bir künefe olsa da yiysek. Bir künefe olsa da yiysek. yiysek. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi çok kalabalık bir yerde misiniz? Gibi. Radyonuzun sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, sesi, kıs, kıs, kıs, kıs. Evet, tamam. Hala tamam. Kısmadınız, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyor. Tamam. Bakayım. Tamam. Kimle görüşüyoruz? Murat. Ama hala kısmadınız. Kısmamışsınız Murat. Bir arkadaşlarınızla... Murat Bey, kısmın bırakın onu. Bırakın radyoyu. Dinlemek istiyor yanınızda. Bıraktım. Tamam, uzaklaşın radyonuzdan. Uzaklaşıyorum. Neredesiniz Burak Bey? İş yeri. İş yeri. Arkadaşlarınız da mı dinliyor Bakalım Burak yayında ne diyecek? Şimdi dinlemiyorlar. Peki efendim. Buyurun anlatın bize ne çekiyor hocanız. Ofis olarak ne çekiyor hocanız onu da söyleyebilirsiniz. Ofistekiler ve vejeteryan çoğu, çoğu da diyet yatıyor. Ama ben şu anda e, İstanbul Emirgen'deki Mehtap Kafede sağında yumurta istiyorum. Of ama şimdi böyle diyerek <gülüyor> hakikaten. Şimdi diğer bugüne kadar söylenenlerin hepsi biraz uzak hayalde. Bu gerçekleştirilebilir bir şey olduğu için bizi fena yani en azından... Ben sahan, yumurta, bunlara ulaşılabilir şeyler. Işte. Soğanla beraber yumurta geliyor. Peynirler uzuyor, uzuyor. Kızarmış ekmek eşliğinde onunla bir cebelleşiyorsunuz... Şöyle bir yarım saat, 5 dakika o bile bir zevktir. Yemeseniz bile yanında yersiniz. Siz yumurta yemek değil, yumurtayla güleşmek. <gülüyor> evet, anladım. C anladım. Cenk aynen etmek öyle. istiyorsunuz. Peki efendim, evet, çok teşekkürler. Afiyet olsun, afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın... Hoşçakalın... Hoşça, kalın, tamam. hoşça Sağdın, Sağ olun Yarım saat, 5 dakikada soğanla yumurtayla için diyemedim yüzüne de. Ne yapıyorsun Abi, yarım saat peynir bir. koyuyorlar ki anca zaten yumurta biz diye geliyor. Karadeniz'in şey peyniri vardır o. Ne ee, imansız peyniri. İmansız mı? peyniri. Ee ne demişler? Muhlama mı diyorsunuz? <gülüyor> Muhlama demiyoruz Oktay. Kadınlar pilacı peyniri. Kadınlar pilacı peynir. ama faralya tesisleri. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şu güzelim şarkıyı mutfakta dinleyecektik. Buyursunlar efendim. Fahir abi, Oktay abi. Ne oldu yayına gelmek zorunuza mı gidiyor Ege Bey? Hayır ben biraz da sohbet etmek istiyorum mutfakta sizle. Çünkü dinleyicilerimiz de bilsinler. Siz mesela mutfakta her kelimeden sonra bir türkü söyleyen insanlar olmadığınızdan daha hoş sohbetler <gülüyor> olabiliyor. Yayına göre mi diyorsun? Yayına göre yani. Aslında yayına şey söyleyeyim göre söyleyeyim Yerine aynı, göre. Aynı kişiler her süre sohbet ediyorsun. Evet işte enteresan tarafı o. Nerede konuştuğun demek ki önemli. Nerede konuştuğun değil kimle konuştuğun çok önemli. Ben de ne diyebilecek diye düşünüyorum olmadı. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? E, İdil, ben. Nasılsınız? Teşekkür İdil, ederiz İdil Hanım. İdil Hanım bugün kimlerle konuşacaksınız en çok? Bugün kimlerle konuşacağım en çok? O, Hı -hı. Ofis arkadaşlarımla sanırım. Ofis arkadaşlarınız. <gülüyor> yani biraz mecburiyetten mi? Başka birisi olsa onunla daha çok konuşmak ister miydiniz? Yok yok. Mecburiyet olduğu zamanlar konuşmadığım da oluyor yani İdil de. İdil Hanım Sine sizi sohbetin insanlar. içine çekmek istiyor. Kendi kafasındaki pis hain bir planı var. Oraya doğru sizi <gülüyor> o batağa doğru çekmeye çalışıyorum. Seviyor musunuz İdil Hanım ofis arkadaşlarınızı? Evet seviyorum. Sohbet etmek falan böyle hoşunuza gidiyor yani. Değil Peki mi? ofis dışında görüşüyor zaman. musunuz mesela gitmeli gelmeli, kalmalı? Ee, yani kalmalı da oldu oluyor tabii gitmeli gelmeli. Mesela kızlarla yemeli, pijama içmeli. partisi gibi bir şey yapalım hadi tabii falan. Tabii tabii yaptığımız oldu yani. Ne güzel ne, ne iş yapıyor sizin ofis? E, komple araştırma görevlisiyiz. Komple araştırma. <gülüyor> İlk <Ay>. defa duyduğumuz <gülüyor> bir bölüm. Yani komple diye. Böyle. Mesela biz yani. tek hücre, kök hücre diye bir şey duyduk ama komple araştırma yo, yo, diye biz, bir şey. Biz, biz komple araştırıyoruz her konuda. Ne isterseniz. <gülüyor> Abi zaten işte şey bu artık. Bilim buna doğru gidiyor yani. Evet. Tabii, yani, tabii yani. Öyle özele indirgemiyorlar. Değil. Komple. Efendim onu biz araştırırız da şey kısmını araştıracak başka birini bulun falan demiyorlar. Komple. Biz baştan sona A'dan, A'dan Z'ye. Ana... Biz diyoruz bilimde bütünsellik önemli diyoruz. Lek. Ne, var, ne, yok. Ay ne güzel laf Bilimde bütünsellik önemli. komple <gülüyor> bölümünün girişinde yazar zaten. Bilimde <gülüyor> bütünsellik <gülüyor> önemli. Ya, ya komple <gülüyor> araştırın ya da hiç araştırmayın kardeşim diye bir. yani var. yapmışken bir şey araması lazım değil mi? Evet. Bu İdil Hanım ne çekiyor canınız? Ya atipçası ben de biraz önce dukan diyeti yapan arkadaşı duydum da onun üzerine aradım. Ben de aynı şekilde dukan diyeti yapıyorum. E, dukan da karbon hiç karbonhidrat yok. Sıfır karbonhidrat politikası Sıfır karbonhidrat. Mi? Evet aynen o ne? şekilde. Sıfır Siz kaçıncı haftasındasınız dukana? Ben ikinci ayı yeni geçtim. E, o yüzden şu an yok. Belli bir süre sonra olacak. İkinci ama. ayda şu anda bir şey değil mi? oturtma dönemi. Biraz daha zenginleşti ama hala <gülüyor> karbonhidrat <gülüyor> evet. evet. Yani Kaç lira verdiniz Zilhan'a? kaç lira, kilo mu var anlamadım. <gülüyor> kaç liranız var ve kaç kilo verdiniz? <gülüyor> kaç, kaç liram var? İşte komple araştırma görevlisi olduğumuz için çok liram yok ama 9 kilo verdim. 9 kilo. <gülüyor> i̇yi, <kilo. gülüyor> e, iyi, çok iyi. 2 evet. ayda mı verdiniz bunu? Evet. Aa, iki çok ayda iyi, dokuz çok, kilo. çok çok, çok değil mi vallahi <gülüyor> sizce? Vallahi çok. Vallahi gayet güzelmiş. Demek ki arada güzel, ekmek güzel. yemişsiniz anladım kazandım. <gülüyor> yok, yemedim vallahi. Hatta şöyle söyleyeyim, adam alayım. Ben geçen hafta adana'dan aldım. Adana evet. <gülüyor> Gittim o güzel kebapları pidesiz pidesiz yedim maalesef. Ya hatta... maalesef demeyeceğim o da pidesiz de <gülüyor> yani bir can şenliği olmuş. Etle doymak dediğimiz şey ya hiç ekmeksiz etle doymak o da herkesin yaşayacağı bir ete, şey değil ama masrafta da bir dukan. Ete, dayı ete daya ete. Biraz masraflı oluyor doğru yani ama e, şey, dışarıda yemenin aslında ne kadar lüzumsuz olduğu anlaşılıyor. Çünkü porsiyonların hiçbir şeyi kalmıyor doyurucu kalmıyor pilavını patatesine çıkarınca. Ha, geride ne Öyle. kalıyor? Dışarıda e, hiç... iki parça et. Dışarıda ...demek verenler esas ekmekten kazanıyorlar. O <gülüyor> ortaya çıkıyor. Aynen öyle. <gülüyor> peki efendim, kolay gelsin. Kaç hafta nasıl kaldı karbonhidrata kavuşmaya? Ee, Temmuz sonuna kadar Temmuz yok ya daha. Neyle ha? başlayacaksınız peki? Ne çekiyor yani? Ne, çekiyor ne, yani? ne? ne yemek istiyorsun? Lamaş 2 diye Sayım bağıracağım. Sarımsaklı köfte. Sarımsaklı köfte çekiyor canım. Ha, yeni hafta et var onun için. Yeni et onun için. Yok yok ee, tamamen bulgur yani geçen hafta Adana'da gözümün önünde hunharca yediler annemler teyzemler o yüzden şu an şeyim böyle bir şey durumdayım. Yemedim. Ay kıyamayız. Yemedi. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Aslında yiyemedim. Yemedim. Görüşmek üzere. yaz geliyor değil mi engel oldu. Şu anda diyetlerin zirvede olduğu bir dönem. Tabii canım. Diyetler. Yani iki tane branş var. Onlar şu anda full çalışıyorlar. Sevgili Alişan demiş ki. Alaşırdan dölebumbar. <gülüyor> alaşırdan döle bumbar. Sabah sabah. Ne alaşırdan dölebumbar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Alo. Evet. Merhaba. Aynı hani 8'deydi program. Ondan mı 9.40'ta aradınız? Anlamadım. Yani inanamadım gerçekten. Hani... Yani Saniye. Bir saniye bir saniye. De bir saniye. Yani Kimseye yani, yani... Bu saatte düşürmek şey ya. Uyudum ben çektiğinden siz... sonra dokuz senekte olmaz diye. Şimdi de şey, bu hale geldik. Ama siz de <gülüyor> söyledik ya öyle olmayacak diye. O yüzden benim canımın çektiği şeyi yapmak zorundasınız. Yani yapmak zorunda mıyız? Durumdan dolayı evet. Have to diyorsunuz yani. <gülüyor> ceza olarak evet. <gülüyor> ve ceza olarak çok yaramazlık yaptık ve have to. Evet söyleyeyim bakayım İrem Hanım. Evet. Ya canım şu an kızarmış ekmek, üzerine kaymak ya da tereyağı ve kestane balı istiyor. Kestane balı kestane mı? Balı. Nereden bulacağız biz kestane balını İrem Hanım? Ben öyle bir bal yani olduğunu düşünmüyorum. ben sürekli uyanıyorsam siz de bulursunuz bence yani. Hiç sorun olmaz doğru. herhalde. Valla şu anda söyleyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Ama doğru. yaşadığım hayal kırıklığı ve o buhran hali. O ömür boyu kalacak siz galiba. hayal kırıklığıyla evet. tekrar mı yattınız İrem Hanım? Evet dedim <gülüyor> nasılsa yoklar. Bir uyandık millet arıyor şey gibi şimdiye kaldık yani şey oldu. Vallahi evet maalesef sona bırakacak. Canınız şey. sağ olsun Beyrem Hanım. Teşekkür ederim ama yine de. Yine de. <gülüyor> <Bir şeye gülüyor> her şey rağmen yine de diyoruz, de diyoruz biz de size. <gülüyor> Bağlayanlardan konuşanlardan Allah razı, bağla, razı olsun Vallahi, ederim. gelenlere bağlayanlara teşekkürler. Evet. Sağ olun efendim görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> sağ, olun. sağ olun. Kızarmış ekmek ne kadar kolay. Çok kestane güzel. balı ne kadar zor. Ya tereyağlı baldı. Şey, kestane tere balı da var markettece bak. Ya kestane balı değil, kestane reçeli diyor. Ve bal mı dedi reçel. Bal dedi, canım. bal dedi. Ya. Bal dedi kestane balı. Top <gülüyor> yalan i̇lk gibi. Balda gibi geldi. Soğuk ayıklanmış hint inciri. Hint incirisi. Hint incirsiz Kaktüs bir meyvesi. güne uyanamıyor. Soğuk ayıklanmış bir hintli. Kaktüs meyvesi <gülüyor> olarak da. <tabii. gülüyor> Gözümde o canlandı. Ben hint incirini bilemediğim için bildiklerimden yola çıkarak geldi. Yine kaydı tıraş olmuş bir hint fakiri. <gülüyor> gibi gelmiş. başka hmm. dinleyicilerimizden pek çok mesaj var bakayım. Tuz limon ayran üçlüsü demiş. Tuz limon Benim... ayran mı? Günaydın efendim. O, so Günaydın bir kere. iyi yayınlar. Efendim telefona bakın isterseniz biz Aha, sizi evet. arayalım. O bir dönüştü zaten. O bir kısmı. dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmaz. Demek lan. ki helalmiş. Bahadır Bey buyurun. Günaydın iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Herkesin söylediği şeyler vallahi ağzımızın sularını akıttı. Biraz ee, da siz akıtın isterseniz <gülüyor> Smith peynirle kahvaltı yapmış olduktan sonra Allah'tan e, Bu yumuşak ekmekli Sosisli yaparlar biliyor musunuz Böyle ekmek çok yumuşaktır İçine Rus salatası ve sosis koyarlar Hı -hı. O böyle yumuşak yumuşak yerken O çok güzel gelir Yumuşak Ekken yumuşak diyorsunuz Artık kapandığı için herhalde reklama girmez Sakarya'da Alemdar diye bir pastane vardı Evet eski Alemdar bence, pastanesi Orası bir numaraydı bence ee, az önce kestane balı isteyen hanımefendiyi de şaşırdım Normalde kestane balı zehirlidir çünkü az miktarlarda enmesi gerekir. Az az ve e sık sık Zaten diyor. miktar söylemedi canım. Evet. Yani, bir parmak bal çal... Yani bir ekmeğin üstünde iki kadar ne kadar bilmiyorum normal yani bir ek... şöyle bir kaşık, şöyle içindeki zehirin az miktarda olduğunda faydalı olduğu söylendi. Ha. Halbuki eskiden yasaktı kestane balı. Şöyle diyebilir Sonra miyiz kestane. Bahadır Bey ilaçla zehir evet. arasındaki evet. fark dozmuştu. Aynen. Miktarmıştı. Aynen miktarmıştı, aynen. miktarmıştı. Aynen. Çok doğru söylediniz. Peki çok sağ olun efendim. Sağ olun Bahadır i̇yi Bey. Günler, i̇yi yayınlar. Teşekkürler olun, olsun, ediyoruz şikayınız. efendim. Adalet, Miktar mektar suyu. Demiş ki bir yelkenli de filan tente altında gölgede kitap okumak. Sallana sallana. Tenta. Yanında da limonata olursa olur demiş. Olur. Soğuk böyle buzlu. Taze. Ay canım. Hemen oracıkta yapılmış. Şimdi öyle diyor yanında limonata olursa olur. Tekneyi yapsan, gölgeyi bulsan, kitabı versen eline limonata yok mu der. İnsanoğlu böyle çünkü. Böyle tatmin edemezsin insanoğlunu. Burak Bey limonata eksik, genzi yakıyor diye bütün tatil zehir olur öyle bir şey. Limonata eksi. Genzine bir kaçarsa ay ondan sonra ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken. Devam edebiliriz. Tabii canım. <gülüyor> hayal gücüyle sınırlı. Burak Bey dünya barışı çekiyor canım. Bir de Adriana Lima da olsa demiş. Dünya barışı, barışı kimle kutlayacak? Ama yani barışı... Beraber, anında... beraber mimar Baraber. olacaklar. Dünya, barışı dünya barışının mi? mimarı bu ikili. Bu ikiliye dikkat diye <gülüyor> ondan sonra bakacağız. Yani Böyle Adriana demiş. Lima dünya barışına değil bence dünyanın kaynamasına neden olacak bir kadın. Yani düşünsene milyonlarca erkek tarafından zirvede görülen bir hanımefendisiniz ve herkes... Ee, adeta sizin gönlünüzü çalmak için birbiriyle Hemen şey yani, yani. olmayacağı varsa da ben şöyle söyleyeyim 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı Adriana Lima yüzünden ney Yüzünden ne? Çok <gülüyor> uzun sürmeyecek. <gülüyor> Çok uzun sürmeyeceği benziyor. <gülüyor> Ilgın Hanım, kıyamayız Ilgın Hanım. O kadar konuştunuz canım Adana çekti. Biz burada okul sıralarında acız demiş. Aciz acız biz de açız. Biz de burada radyo sıralarında acız acız acız. Hangi, hangi okul hangi servis evet. isterseniz biz geçerken bir simit falan bir şey bırakalım. Bir şey yapalım. İçeriye Adanaları dürüm dürüm yapıp şey yapsak ya salsak ya böyle camdan. Kendi yani solucan şey yapıp, gibi yerden mi yürüyecekler camlar? Hayır canım. <gülüyor> içinden... Şimdi hava sıcak ya şey diyecekler hocam camı açabilir miyiz? di öyle bir şey diyecekler tamam. oradan açılacak cam camdan içeriye şey, şeyle şeyler yağmaya başlayacak benim gözümde adanalar böyle bir durum adanalar yürüyen Adana canlandı lavaşın içinden kaplumbağa gibi kafasını çıkarıyor sonra geri çekiyor tam öyle kafasını çekip çıkaran şey adana yiyemezsin ya kıyamazsın diye kıyamazsın, kıyamazsın çok kıyamazsın sevindi yani. çünkü Hayır, Ay, çok sonuçta bu da can diye böyle bir bakarsın modern sabahlar modern sabahlar Saat 9.52 sevgili dinleyiciler Vokem Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da son dakikalar Canınız ne çekiyor diye sorduk bu sabah sizlere Gelen cevapları şöyle bırakıyoruz. Bir iki tane daha alabiliriz Sonra da şanslı ismi ilan edip Bu haftaya nokta koyabiliriz Günaydın efendim diyelim Merhabalar Merhaba. Günaydın. Dijli, Hanım, Dijli Hanım hoş geldi. geldiniz Dijli Buyurun. Hanım Hoş bulduk ben bu aralar sürekli bir şeylere hoş çok Hamile <gülüyor> misiniz yoksa Yüce <gülüyor> Hanım Hayır yakınlarımla alakası bile yok Hamileysen eğer cizah soracağım bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ne çekiyor mesela bugün ne çekiyor Tatlı sürekli tatlı çekiyor canım da Bu sabah uyandım böyle bir odamda Sıcak çikolata kokusu vardı Odanızda şey... <gülüyor> Evet yani. Ağzınızı burnunuzu yıkamadan yaktınız On. Hayır ağzımın önümü yıkadım yüzümü gözümü yıkadım dışlarımı fırçaladım odada koku yapabilecek herhangi bir yiyecek de yaptı çikolata da yaptı ama sıcak çikolata kokusuyla uyandım ne kadar güzel, ne güzel bir <gülüyor> bahar sabahı canınız çekti mi yoksa oh iyi geldi mi dediniz? Canım çekti tabii ki de Ama evde de sıcak çikolata yoktu Çıktım işe geldim iş yerimde de şu anda sıcak çikolata yok e Zaten olmuş da... <gülüyor> Pastane falan gitseydin sıcak çikolata için <gülüyor> Hemen e, şey, e, Öğlen arası kaçıp gitmeyi planlıyorum ama Bilmiyorum yani gidebilir miyim Ama şimdi e... o zamana kadar nefsiniz körelir O yani tam onu şey tam işte Canın kadar... çektiğinde yiyeceksin, yiyeceksiniz Yiyeceksiniz o zaman A, O dadından yenmez Yüzde hiç beş benimki Onu böyle şey e, içine kadar sıcak çikolata sıcak çikolata şeklinde aşırmaya devam edeceğim. Peki efendim. <gülüyor> sıcak çiku diye ekledik listemize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Tamamdır. Hoşça kal. tamamdır. Hoşça Hadi bakalım. Tamamdır. Bu arada Adana çeken dinleyicimiz vardı ya. Canı Adana çeken Yılgın evet. Hanım. Atatürk Anadolu Lisesi'ndeymiş. Camları açıyoruz ve bekliyoruz demiş. <gülüyor> tamam hazır. Gö göndermesi. Bazı şeyler de kötü yani. Biz zamanında bir kere Döner konuşmuştuk da sabah köründe döner aramıştık. Döner Abi değil. yeni taktık. Yeni taktık diye herkesin bir Pide pide. Diyeceğim. Ne? Yeni taktık değil. Pide. Ocağı yakmamışlar. Ocaklar yanmamıştı. Nasıl mağdur olmuştuk? Adada Ama buldum ben. Buldum. Yaptım. Yani yedik. hatırlarsan. Hiç yapmıştık. Hatırlıyorum ben. Hayır canım bulduk. E burnumuzun dibindeymiş. Her yeri aradık, her yeri aradık. Bulamadık Fırın, da. Niye de ama fırını beklemiştik galiba. Ha? Bir fırını beklemiştik. Bir fırını, fırını bekledik de yani. Tavı, tavı gelsin diye. Tavu gel, ama gelir. Tavı gelmeyenin tadı gelmez. Ne kadar güzel bir söz. Ee, <gülüyor> yıllar sonra da hatırlanacak bir söz. 2-3 gün sonra. İsterseniz e, yavaştan biz programı kapatma yoluna girelim. Kapat Şu şarkı başlasın. O sırada da biz de talihliği açıklayalım. Küre Fahir senin önünde bugün. Hep benim önüme atıyorsunuz. Ondan abi sonra ben şey var oluyorum. Varlanıyor var abi orası. Mail. Fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır. Sessiz modu alın. Vay <gülüyor> gürey ya. Sessiz modu var orada. Of oh be. Şarkı Yağız, Bey. Yağız Bey! Tek hücre Yağız Bey. Tebrik ediyoruz. Hücreleri bol olsun diyoruz. Bol bol. Hücrelerine hücre katsın. Sonuçta bir kedi sevmek değil ama kedi sevmiş kadar olur. Olsun. Herkese de güzel bir hafta sonu dileyelim. Güzel güzel geçsinler, oynasınlar. Pazartesi sabahı zımba gibi karşımızda olsunlar. Hoşçakalın.